in min la ilaha la ve sizi geciktirdiğimizden dolayı özür diliyoruz bir kardeşimizin bir açılışı olduğundan dolayı bizi davet ettiler. Bizi de daveti reddetmek istemedik. Arkadaşlar beraber oraya gittik. Dolayısıyla hakkınızı helal edin. <gülüyor> evet. Her zaman olduğu gibi işte İmam Öbün Teymiye'nin Ettedmurya kitabından derse devam ediyoruz. Ee, geçen, geçen hafta tekiyf ile temsile değinmiştik. Bugün de inşallah tahrifin ve tatilinin ne olduğuna değineceğiz. İmam rahimeullah tabi bu konuya değinirken diyor ki: "Et yurat yurad bihi et teğyir ve el imale li kelamillah subhanahu ve teala lafzan ve ma'nan." Tabii ki bildiğiniz gibi Ehli sünnet ve cemaatinin dışında diye fırkalar özellikle Allah Celle Celaluhu sıfatlarında net bakmadıklarından dolayı ve onun döneminde bu kitabı soru olarak kendisine yönetildikten sonra kendisi cevabı verirken ve bu tür sıfatların öbür zaman o zamanda yaygın olduğundan dolayı genelde bu tür şeyler üzerinde durdu. Allah rahmet etsin. Ve burada el-imale demek yani tahrif demek Allah Celle isimlerini tahrif ettikleri için bu tür şeyler beyan edildi. Ve tahrifu'l-lafz'u'l-lafziyuhu ve't-tagyiru biziyadatin ev Yani Allah Celle Celalühü isimlerinde tahrif yaparken veya da tahrifin ne demek olduğunu tarif ederken diyor ki o kelimenin veyahut da o ismin veyahut da o ayetin veyahut da o hadisin tıpkı rafizilerin yanında olduğu gibi ayetlere ve hadislere bakarken genelde ne yapıyorlar? Ayetlerin manalarını veyahut da hadislerin manalarını ne yapıyor? Hep tahrif ediyorlar. Ve biz rafizi derken yani şu anda çağımızda şia insanların edinmiş olduğu mezhep. Ve İmam İbni Teyme Rahim Abdullah, bunlar şii olmadıklarını, rafızı olduklarını diye Minhaj Es-Sünne'de basa basa anlatıyor. Allah rahmet eylesin. Ama el-tahrif-i-l-ma'nevi diyor. Huve sarful lafzi amma'nahu s-sahiyyeh. Manevi yönden olan tahrif ise diyor, lafzı tamamen esas manasında ne yapıyorlar, değiştiriyorlar. ke tahrifat sa'ir fırak el-mubteda'a ve min zelike tahrif el-mutekellimin. Yani aynen diyor, geç, geçmişte diyor, bidatçı fırkaların ve özellikle kelamcıların Allah Celle Celaluhu isim vasıfatlarında tahrif yaptıkları gibi. Ve bu konuyla ilgili Sa'd Suresinin 75. ayetinde delil olarak veriyor. Kale ya iblisü mâ mena'ke entes yüde limâ halaktu Ve Allah Celle Celaluhu iblise bu sözü yönetirken tabi burada diyor ki limâ halaktu biyedeyye. Ehl-i sünnet vel cemaatinin inancına göre Allah Celle Celle'nin kendine has sıfatları olduğu gibi Allah Celle Celle bu sıfatları Kur'an-ı Kerim'de veyahut da hadislerde nasıl geçiyorsa o, o şekilde o şekilde manalandırılıyor. Yani kesinlikle tevil yapmak tahrif yapmak ona veyahut da temsil yapmak, teşbih yapmak caiz değildir. Burada kelamcılar kelamcılar bu tür ayetlere yaklaşırken Allah Celle Celaluhu'nun elleri olmadığını çünkü elleriyle dedikleri zaman onlar diyorlar ki biz de ki elleriyle o zaman biz insana veya da mahluka mahlukata benzetmiş oluruz. Dolayısıyla onlar diyor ki bu ayeti şey yaparken tefsir ederken kalu bi kudreti yani demek istiyorlar ki Allah Celle Celaluhu demek istiyor ki iblise ben diyor iblisi kudretim ile yarattım. Ayeti bu şekilde tefsir ediyorlar. Tabi ki bu gerçekten ayeti esas manasından yüzde yüz tahrif ettiklerini apaçık şekilde görüyorsunuz. Ayet-i kerimede لِمَا خَلَقْتُ diyor. Bu Allah Celle Celaluhu'nun kendine layık, şanına layık elleri vardır. Şanına layık gözleri vardır. Şanına layık nefsi vardır. Şanına layık e, yüzü vardır. Zatı vardır. Sıfatları vardır. Dolayısıyla daha önceden değindiğimiz gibi insanların sıfatları birbirlerine benzemediği gibi veyahut da hayvanların sıfatları birbirine benzemediği gibi veyahut da insanların hayvanlara, hayvanların sıfatları insanlara benzemediği gibi Tabii ki Allah Celle Celaluhu'nun sıfatları mahlukata benzemesi daha nedir? Daha epebladır. Onun için Allah Celle Celaluhu'nun zatında ve sıfatlarında kesinlikle tevil, ondan sonra tahrif, temsil, tekiyif yapmaksızın Allah Celle Celaluhu'nun sıfatları olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de kendi kendini nasıl tanıtmışsa, aleyhissalatü vesselam'da sünneti aleyhis, Allah Celle Celaluhu'nun nasıl tanıtmışsa o şekilde Allah Celle Celaluhu tanıtılır. kaderine öne ne de arkaya gidilir. Dolayısıyla bu ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu'nun elleri olduğuna dair ne yapıyor? Bu ayeti kerimede ispat ediyor. Ve biz daha önceden demiştik ki Allah Celle Celaluhu elleriyle dört şeyi yaratmıştı demiştik birincisi Adem Aleyhisselatü Vesselam yani Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Adem Aleyhisselatü Vesselam bizzat elleriyle ne yapmıştır? Yaratmıştır. Ondan sonra ikincisi kalem. Kalemi de Allah Celle Celaluhu elleriyle yarattı. Kendi şanına layık bir şekilde. Ve bundan önce biz ne demiştik? Tekif kesinlikle caiz değil. Allah Celle Celaluhu sıfatlarında tekiif yapmak kesinlikle caiz değildir. Ondan sonra üçüncüsü arş. Arşı da Allah Celle Celaluhu kendi elleri elleriyle şanına layık bir şekilde ne yapmıştır? Yaratmıştır. Dördüncüsü cennetil firdaus. Bu dört şey Allah Celle Celaluhu elleriyle yarattı. Ondan sonra diğer bütün şeyleri kun feyekun demesiyle her şeyin oluverdi. Ve Allah Celle Celaluhu bir şeye ol dediyse o istediği şey hemen oluveriyor. Bu dört şey müstesna Allah Celle Celaluhu elleriyle yaratmıştır. Ve burada daha önceden anlattığımız gibi birisi bize dese ki yani nasıl olur da Allah Celle Celaluhu kalemi elleriyle yaratır ve da cenneti veyahut da Adem'i. Burada Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in inancına göre, akidesine göre, metoduna göre, menhecine göre burada nasıl sorusu kesinlikle caiz değildir. <gülüyor> Niçin? Çünkü demiştik ki bundan önceki derslerimizde Allah Celle Celaluhu bu keyfiyeti yani nasıllık hadisesini Kur'an-ı Kerim'de veyahut Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde belirtmediği için biz de belirtemeyiz. Niçin? Çünkü Allah Celle Celaluhu görmedik. Eğer Allah'ı görmediysek Allah Celle Celaluhu'nun fiillerini veyahut da sıfatlarını tamam mı? Yakın bir şekilde apaçık bir şekilde bilmiyorsak bize belirtmemişse haliyle ile ne yaparız? Allah Celle Celaluhu sükut ettiği gibi biz de burada sükut ederiz. Ve ehli Sünnet ve Cemaat'ın metodu budur. Allah Celle Celaluhu sükut ettiği yerde sükut ederler. Allah Celle Celaluhu'nun konuştuğu yerde konuşurlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu eğer ar-Rahman al-arşisteve demişse ehl ehli Sünnet ve Cemaat diyorlar ki ar-Rahman al-arşisteve. Nasıl? Keyfesteve? Bu soruyu sormak caiz değildir. Burada da Allah Celle Celaluhu İbli bu soruyu yönetirken ya iblismemenaka Ententedeme Hallaktu bir de ye Ey iblis kendi ellerimle yarattığım varlığa neden secdeye secdeye kapanmaya alık konun veyahu da kendini kendine alıp koydun secde etmedin. Biz zat burada yel el nedir Ay, ayette apaçıktır. çıktı Lime Hallaktu bir Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'nun her iki yemini de nedir? Hayırdır. Ve her iki yemini de sağdır. Yani Allah Celle Celaluhu'nun elleri insanlar gibi sağ ve solu yoktur. İnsanların kendilerine, kendi sıfatlarına layık bir şekilde sağları ve solları var. Allah Celle Celaluhu öyle bir şey yok. Dolayısıyla Müslümanlar yani Allah Celle Celaluhu insanlara iki el verirken, sağ el genelde hep hayırlı şeylerde kullanır, Sol el. Ee, nahoş olan şeylerde kullanır. Allah Celle Celaluhu'nun elleri o şekilde değil yani. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını ister zati sıfatlar olsun, ister sübuti sıfatlar olsun hangi sıfat olursa olsun insanların veya da mahlukatın sıfatlarıyla apayrı sıfatlardır. Dediğimiz gibi insanların elleri birbirine benzemediği gibi gözleri birbirine benzemediği gibi demiştik ki Hasan Hüseyin'in gözleri birbirine benzemiyor. Hasan mesela bin kilometrelik görüyor, Hüseyin iki bin metrelik görüyor. Yani bu iki insan sıfatları birbirine benzemiyor. Nasıl olur da kalkıp Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını insanlarla veyahut da insanların sıfatlarını Allah'ın sıfatlarıyla benzetebiliriz. Dolayısıyla burada bu ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu'nun kendine, kendi şanına layık bir şekilde iki eli vardır. Dördüncüsü At-Tatil Burada At-Tatil'den kasıt yani Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerini veyahut da Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini veyahut da Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatlarını gerçek manasıyla manalandırmayıp ne yapıyorlar? Orada etkisiz hale getirip Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarına layık olmayan bir şekilde ne yapıyorlar? Nispet ediyorlar. Ehli sünnet vel cemaat ise kesinlikle dediğimiz gibi tatilden ondan sonra tekliften ondan sonra temsilden, ondan sonra teşbihten tamamen kaçınıyorlar. Allah'ın sıfatlarını olduğu gibi beyan ediyorlar. Yani zahiri manada neyse o şekilde açıklanıyor. Burada <gülüyor> diyor ki tatil Min den algatıl, ve Burada tatlilin istilahi yönden manası diyor ki cehdü ma vasafa bihi nefsuhu ve inkar kıyamıha bi zatihi ve tecridihi min sıfatil kemal Daha önce de demiştik ki tatil yani her şeyin bir lügat manası olduğu gibi aynı zamanda istilahi yani şer'i manası da vardır. Ve buradaki tatilin şer'i manası, istilahi manası Allah Celle Celaluhu'nun kendi kendini Kur'an-ı Kerim'de veyahut ve selam sünnetinde nasıl vasıflandırmışsa o şekilde vasıflandırılması gerektiğini ne yapıyor burada? Üstünde duruyor İmam Rahim Ve Dolayısıyla taatil yapan insanlar Allah Celle Celaluhu'nun gerçek sıfatlarından ne yapıyorlar? Çevirip duruyorlar. Yani Allah Celle Celaluhu'nun Mutezile grubunun söylediği gibi diyorlar ki Allah Celle Celaluhu semi'un bila sem' basirun bila basar alimun bila alim ne yapıyorlar burada? Allah Celle Celaluhu'nun ismini ve sıfatlarını burada ne yapıyorlar? Ta'tid ediyor. Ne demektir? Alimun bile ilm. Diyor ki Allah Celle Celaluhu biliyor ama desek ki biz, yani yüzde yüz bir ilimdir, o zaman yani insanlara benzetmiş oluruz. Veyahut da desek ki diyorlar, Allah Celle Celaluhu görüyor, o zaman gözleri var, o zaman olur mu yani? insanların gözleri kandan, etten, işte, yeşil, işte efendim siyah, işte efendim kahverengi gibi bu tür şey akıllarına o şekilde geliyor. Burada Ehl-i Sünnet vel Cemaat ve özellikle Ebün Temi'ye Rahimallah bu kitapta verdiği cevapta yani diyor ki neden biz diyor Allah Celle Celaluhu'nun gözleri vardır derken ille de Allah Celle Celaluhu şu gözlerin rengi veyahut nasıl olduğunu aklımıza getirerek soru olarak sormak istiyoruz diyor. Allah Celle Celaluhu eğer kendisi beyan etmemişse tamam mı? Manayı beyan etmiş. Ama keyfiyeti beyan etmemiş. Dolayısıyla eğer Allah Celle Celaluhu şu keyfiyetinin Kur'an-ı Kerim'de beyan etmediyse ve üstünde süküt etmişse İslam ümmetine yarışan şey de orada süküt etmesidir. Diyor ki mesela Allah Celle Celaluhu görüyordur ama bile basar. Ey gözleri yoktur. Yani hakikaten burada nasıl görüyor, nasıl gözleri yoktur? Gözü olmayan bir şey görür mü? Mümkün değil. Yani gözü olmayan bir varlık başka bir şeyi görmesi mümkün değil. Görüyorsa o zaman gözleri vardır. Ama onun gözleri, onun yüceliğine, onun şanına layık bir şekilde gözleri vardır. Yani burada mütezzile fırkasıyla ve özellikle özellikle rafızî şeyler bundan önceki dersimizde El-Cüveylikiyenin ve El-Haşmiye'nin fırkası inandığı gibi diyorlar ki Allah Celle Celaluhu sakal ve ferç haric diğer bütün sıfatları insan ile tıpatıptır. Diyorlar ki Allah Celle Celaluhu aynen etten ve ettenva kandan ibarettir diyorlar. Tabii ki gerçekten bu iğrenç bir iğrenç bir fikir, iğrenç bir akidedir. El Cevaylikiye ve el Haşmiyye ve el Cürebiyye. Bunlar hepsi Rafizi Rafizi fırkalardan. Dolayısıyla burada Mu'tezile mü'tezil, Mu'tezile fırkası da hakikaten bu hataya düştü. Yani Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını kabul ediyorlar. Müntezile Fırkası ama isimlerini kabul ediyorlar ama sıfatlarını kabul etmiyorlar. Cehenb-i ise İsa'l-Cehmiye denilen Fırka isimleri ve sıfatları tamamen inkar ettiler. Cehen i Sufan isimlerini inkar ettiği gibi yani reddedip kaşı koyduğu gibi sıfatları da o şekilde reddetti. Ama Müntezileler isimleri kabul ettiler ama sıfatları kabul etmediler. Ve dediler ki biz sıfatları Kabul edersek, yani o şekilde manalandırırsak o zaman Allah'a teçsim etmiş oluyoruz. Oysa ki Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını şanına layık bir şekilde tarif ederken ve kabul ederken teçsim etmek anlamına gelmiyor ki. Çünkü selef uleması diyorlar ki Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını kendi şanına layık bir şekildedir. İnsanların birbirleriyle her her insanın kendine kendine göre sıfatları olduğu gibi. Dolayısıyla bir Müslüman bu şekilde Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarına yaklaşırsa musterih olur. Yani Allah Celle Celaluhu yükseldi. Nasıl yükseldi? Allah-u Malen inanıyoruz ki yükseldi. Ama keyfiyet açısından bakımından bilmiyoruz. Çünkü Allah bize belirtmedi. Dolayısıyla burada Allah'ın sıfatlarını <gülüyor> tatil etmek, tekyif etmek, temsil etmek ehl Sünnet Cemaatı'nın Asıs asıl akidelerine nedir? tersir Ve bu tür bu tür e, sıfatlara sahip olan insanlar veya şahsında kimlerdir? Genelde bidatçı olan fırkalardır. Ve bu bidatçı olan fırkalardan ehli kelam dediği gibi örneğin eş'ariler, tabii ki Eş'a İmam Eş'ari rahimeullah önceki fikri. Ve biliyorsunuz daha önceden derslerimize değindik demiştik ki İmam Eş'ari'nin 3 tane devresi vardı. Birinci devresi montaziliydi, ikinci devresi küllabiydi, üçüncü devresi selefi. Ve şu anda eshare e, kitapları genelde Abdullah bin Küllab'ın akidesi üzerinde olan inançtır. Çünkü imam imam e, Abu Hasan Al-Sharîr son e, yani ikinci devresi Abdullah bin Küllab'ın akidesi üzerindeydi. Ve Abdullah bin Kulab aynen bu şekilde düşünüyordu. Ondan sonra üçüncü devresi selef alimlerin akidesine döndü. Ve bu konuyla ilgili de iki tane kitap yazdı. Birincisi el makalatü l ikincisi İkincisi el ibane. Ve akidesini orada onla ne yapıyor beyan ediyor. Ondan sonra daha önceki veya sonraki fırkaları da burada bu iki kitapta çok güzel bir şekilde değinerek yani selef alimlerin çizgisi dışına çıktıklarını ispat ediyor. Dolayısıyla burada Müslümana düşen görev Allah Celle Celle isim ve sıfatlarına isim ve sıfatlarına Kur'an'da ve sünnette geçtiği gibi geç, geçtiği gibi manalandırma. Yani kesinlikle teşbih yapmama yani benzer mesela işte Allah Celle Celle filan adamın eli gibidir. Veyahut da filan mahlukun eli gibidir. veyahutta gözü veyahutta da eli Veyahut da ayağı ileride gelecek yani Allah Celle Celaluhu mesela e, cehennem ayağını cehenneme koyuyor ondan sonra yeter yeter yeter diyor tamam mı cehennem kendi kendine konuşuyor diyor ki yeter artık yeter yani burada Allah Celle Celaluhu'nun kademi olduğuna da ne yapıyor ispat ediyor dolayısıyla bu tür fırkalar diyorlar ki ha, o zaman siz diyorsunuz ki Allah'ın ayakları var elleri var gözleri var tamam mı? işitme duygusu var. O zaman siz nedir? Bu nedir? Bu tecsimdir diyorlar. O zaman siz Allah'ı insanlar ile ne yapmış olduğunuz benzetmişsiniz. Oldunuz. Doğrusu öyle değil. Yani selef alimlerin Ali satt ve selam'dan tut ve özellikle 3 asır döneminde hiçbir sahabi ashabtan, tabiinden, atba't tabiinden, tamam mı? Bu tür şeyleri ne yapmamıştır? Hiçbir zaman Hz. Muhammed'e sormamışlar. Çünkü Arapça Yönderin manası gayet bellidir, besbellidir. Mana mana belli olduğu için bu konuyla ilgili soru sormaya ihtiyaç duymadılar. Ama son zamanlarda olan insanlar ve Müslümanlar Arapçadan çok uzak kaldıkları için yani Arapça Arapça Lugatından çok uzak kaldıkları için ve onların kültürü kültürü de karma bir kültür olduğu için ne yaptılar? İşte oranın felsefesinden, buranın felsefesinden, oranın mantığından, buranın mantığından etkilenerek Akideli karma bir akide oldu. Ondan sonra işte alimler ne yaptılar? İster istemez bu tür şeylere değinmeye başladılar. Özellikle Ebn Taymiye Rahimahullah gibi. Ve biliyorsunuz İmam Ahmed bin Hember Rahimahullah Abbasilerin döneminde Kur'an'ın mahluk olup olmadığı konusunda Herkes, bütün alimler yetiraf ettiler. İşkenceden, baskıdan, ambadır koymaktan. İlla Ahmet bin Hember rahimahullah Kur'an'ın mahluk olduğuna dair ne yapmadığı razı olmadı. Ve hapishaneye tıkılarak orada işkence altında inim inim inledi ve en sonunda vefat etti Allah rahmet etsin. Onun, <gülüyor> onun için Müslümana düşen görev veyahut da Müslümanın akide açısından düşünmesi gereken nedir? aynen Ahmet bin Hanbel'in direndiği gibi akidesinde direnmesidir. Ve bir miska zerre kadar bu dediğimiz tekiifte veyahut da temsil veyahut da teşbih konusunda etkilenmemesi lazım. <gülüyor> Ondan sonra diyor ki İmam İbni Teymi'ye rahimahullah min gayri ilhad ve il, el ilhad demek meyletmek anlamına geliyor. Onun için mezar şafiiiler müstesna yani cumhurun görüşüne göre biliyorsunuz mezar ilk önce böyle direkt açılır ondan sonra kibleye doğru şöyle yan bir şekilde açıldıktan sonra ölüyü yana koyarak tamam mı yani esas şaptan yani e, normal doğu doğru çizgiden meylettirerek ettirerek içeriye doğru Dolayısıyla burada yani onun için mezara lahd demişler. fi Çünkü yani el mesela diyelim ki burası çukurdur. Çukurun yani ilk önce çukuru açıyorlar ondan sonra kıbleye doğru eğilerek ikinci bir çukuru açıyorlar yandan. Şafiiler olarak. ise sağ doğru, kıbleye doğru böyle lehdi yapmıyorlar. Onlar mesela şafiilerin olduğu oldukları yerlerde e, ölüyü gömdükleri güm, zaman böyle açıyorlar mezarı yere açıyorlar. Ondan sonra ölüyü koyuyorlar böyle. Üstlerine taşlar. Ondan sonra gömüyorlar. Doğrusu e, diğer mezhepler yani Hanefiler, Malikiler hanbeliler ve bu çizgide olan alimler ve müslümanlar kabirleri genelde meyli yapıyorlar. İşte buradaki ne yapıyorlar? Allah Celle Celalühün isim ve devamlı ne yapıyorlar? Meyil diyorlar. Kelamcılar ve bu da bu ehli olan insanlar. Onun için burada yani Kef suresinin 27. ayetinde diyor ki Allah Celle Celalühü min dunihi Yani Allah Celle Celalühü burada diyor Kime söylüyor? وَلَنْ تَجِدَ min دُونِهِ مُلْتَحَدًا Ey ondan başka sığınacak hiç kimse bulamazsın. Tamam mı? İmam i̇bn Rahim Abdullah bu ayeti delil olarak getirirken üstteki sözüne delil olarak getiriyor. Çünkü ehli bid'at olan şahıslar o da kelamcılar Allah Celle, Celle sıfatlarında genelde hep meyli diyorlar. Yani esas manasından Çevirerek başka bir mana veriyorlar. Mantık ve felsefe yapıyorlar hakikaten. Buradaki, buradaki meyil demek yani dost doğru yoldan meyledip başka bir çizgiyi tutmak. Bu ayetlerde de olabilir, hadislerde de olabilir, akide de olabilir, isim ve sıfatlarda da olabilir. Ve dikkat ediyorsanız mesela özellikle rafıziler... Rafizilerin tefsirlerine baktığınız zaman Sünnilerin tefsirleri ile Rafizilerin tefsiri art, arasında dağlar kadar fark var. Hiç akla gelmeyecek bir mana veriyorlar. Yani tamamen ayetin ayetin esas Allah Celle Celalühu kastettiği manada meyil ederek heva ve heveslerine göre bir mana veriyorlar. Burada Ebun Temi demek istiyor ki Allah Celle Celalühu'nun ayetlerine yaklaşırken Allah Celle Celaluhu'nun muradına uygun bir şekilde yaklaşmak lazım. Kişi heva ve hevesine göre ayete veyahut ayeti veyahut da hadisi veyahut ayete ve hadise mana vermemesi lazım. Aynı şekilde Allah Celle Celaluhu'nun isimleri ve sıfatları nasıl ise yine o şekilde manalandırmak lazım. Kesinlikle ne yapmayacak? Tekif yapmayacak, temsil yapmayacak, katil yapmayacak ve teşbihte yapmayacak. Ve özellikle ayet ve hadislerde de Mey, ma, esas manasından meyletmeyecek. Gerçek manası neyse o şekilde. Manayı eğer Kur'an-ı Kerim'deki ayeti mesela anlayamıyorsa o zaman ne yapması gerekiyor? Allah Resulü ve Vesselam'ın sünnetine başvurarak o ayetin ne demek istediği Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine açıklıyor. Eğer Allah Celle, Allah Resulü ve Vesselam'ın sünnetinde de bu ayete karşı bir açıklık yoksa o zaman neye başvurulur? İcma yani ashabın ashabın fehmine müracaat edilir. Niçin bütün bu yani niçin selef alimleri hep böyle e, tertiple bu tür şeye başvurmuşlar ki heva ve heveslerine dayanarak Allah'ın kelamını heva ve heveslerine göre mana vermemek için. Var güçleriyle ellerinden geldiği kadar Allah Celle Celaluhu'nun muradına uygun veyahut Aleyhisselatü Vesselam'ın muradına uygun veyahut ashabın fehmine uygun bir şekilde mana vermek istiyorlar. <gülüyor> Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'nun muradına uygun ayetlere, hadislere, isim, sıfatlara yaklaşılmadığı zaman o zaman Allah Celle Celaluhu'nun dost doğru yolundan ne olmuş olur? Ayrılmış olur. <gülüyor> Ve daha önceden biz bazı ayetleri örnek Allah razı olsun. Bismillah. Bundan önceki derslerimizde bu konuyla ilgili yeni dost doğru yolla ilgili En'am suresinin 153. ayeti örnek veriyordu. Diyor ki Allah Celle Celaluhu ve enne hâdâ sirâti mustaqîmen Ve burada ve enne hada sirati mustaqîmen fettebîûh. Bu benim dost doğru yolumdur, ona tabi olunuz. Burada benim dost doğru yolumdur dediği buradaki ayet, ne, neyi kast ediyor Allah Celle Celeri burada? İslamı kast ediyor. İslamın dayanağı nedir? Allah'ın Kitabıdır. İkinci dayanağı nedir? Ali Satve Sünnetidir. Kur'anı ve Sünnetin en iyi bir şekilde anlayan kimdir? O asırda yaşayan Ali Satve yanında yaşayan sahabilerdir. Sahabilerin anlayışını en iyi bir şekilde anlayan kimlerdir? Onlara en yakın olan onla, tabi olan onlara tabi olan kişilerdir. Ondan sonraki şahıslardır. Yani, dolayısıyla burada ayetlere, hadis, e, hadislere, ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle, Celle sıfatlarına yaklaşırken ilk önce Kur'an'a, ondan sonra sünnete, ondan sonra ashabın görüşlerine, ondan sonra tabi'in ve etba'at tabi'in. Tıpkı Aleyhisselatü Vesselam'ın yani Bukhari'de, Müslim'de ve diğer sünnellerde geçtiği gibi diyor ki Ali Vesselam خَيْرُ النَّاسْ قَرْنِي nas الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ İnsanlar içerisinde en hayırlı insanlar benim zamanımda yaşayan insanlardır. Ondan sonraki insanlar, ondan sonraki insanlar. Ve bu alim burada bunu açıklarken alimler diyorlar ki kimdir yani Ali Sattıvesen bu hadiste kimleri kastediyor? Diyor ki ashabı, tabi'in ve etbaat tabeîni kastediyor. Üç zaman, ashab zamanı, tabi'in zamanı, etbaat tabi'in zamanı. Dolayısıyla Kur'an'a ve Sünnet'e yaklaşılırken mutlaka bu üç çizgiden yaklaşmak lazım. Ki insan hebe ve hevesine göre ayeti veya da hadisi veya da Allah cilleci sıfatlarını ne yapmaması lazım? Ki kaymaması lazım. Yani dost doğru yoldan kaymaması lazım. Dolayısıyla burada diyor ki فَاِذَا قَالُوا فُلَانْ مُلْحِدُونَ اَيْ مُنْكِرُونَ الْخَالَقِ Ve dikkat ediyorsanız mesela Genelde Müslümanların dili arasında diyorlar. Mesela elmulhidun deniyor. Özellikle Araplar. Ama buradaki elmulhidun manası manasından kasıtları şudur. Yani ey Allah Celle Celaluhu'nun rububiyetini veyahutta ulûhiyetini veyahutta sıfatlarını veyahutta varlığını inkar eden insanlar. Örneğin Rus toplumu gibi. Rus toplumu nedir? Kumbhid. Mülhid bir toplumdur. Yani diyorlar ki onlara ne diyorlar? Sosyalist, komünist ve ataist. Ataist demek ki yani Allah Celle Celaluhu'nun varlığını, ubudiyetini inkar eden insanlar. <gülüyor> Dolayısıyla burada Allah Celle Celaluhu'nun sıfatların esas manasına uygun sıfatını tefsir etmeyip heba ve hevesine uygun bir mana verirse o zaman neye girmiş olur? Bu sıfına gir sınıfına girmiş olur. Allah korusun. Niçin? Çünkü burada Allah Celle Celaluhu'nun sıfatını inkar etmiş oluyor. Allah Celle Celaluhu'nun muradına uygun bir mana vermediğinden dolayı kendisinin anlayışına veyahutta hocasının anlayışına veyahutta ondan önceki fırkasının müessisi veyahut da mezhebil müessisinin anlayışına uygun bir mana verdiği için Allah Celle Celaluhu'nun asıl sıfatının manasını inkar etmiş olur veya da Allah Celle Celerin indirmiş olduğu ayetin asıl manasının dışında başka bir manayla manalandırıp asıl manayı inkar etmiş olur. Dolayısıyla bu şahıslar bu yönden ne olmuş oluyorlar? Ehli ilhattan olmuş oluyorlar. Lian al ilhad diyor. Lian al ilhad yşmel jami' zalik. Fakullha an ila Diyor ki ilhad diyor Tamam mı? Bütün bu konuları içine alır. Niçin? Çünkü meylun anil haqqi, haktan ayrılıp batıla meylediyor. Yani haktan ayrılıp batıla meylediyor. Nasıl haktan ayrılıp batıla meylediyor? Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerinin, hadislerinin sıfatlarını Allah Celle Celaluhu'nun muradına uygun bir şekilde kasdına uygun bir şekilde manalandırmıyorlar. Dolayısıyla bu manayla manalandırmadıkları zaman veyahut manalandırmadıkları için heba ve heveslerine uygun bir mana verdikleri için böylece burada bu insanlara mülhid ismi verilebiliyor veyahut da verilmiştir. فَالْاِلْحَادُ يَكُونُ فِي الْاَسْمَاءِ وَالْصِفَاتِ وَالْاَيَاتِ İlhad diyor yani etmek diyor veyahut da meyilcilik diyor meyillik İsimlerde, sıfatlarda olduğu gibi aynı zamanda ayetlerde oluyor. Ve ayetler burada biliyorsunuz ayetler iki kısımdır. Bir şere'i ayetler var. Bir de kevni ayetler var. Şere'i ayetler işte Allah Celle Celalühun kitabı ve aleyhissalatü sünnetidir. Kevni ayetler Allah Celle Celalühunun gözlerimizle görmüş olduğumuz bu kainatın varlığı. Tamam mı? Mesela ay güneş, yıldızlar, bunlar hepsi Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerinden birer ayettir. Tamam mı? Bütün bu Allah, bütün bu varlık Allah Celle Celle varlığına ne yapıyor? Dilalet ediyor. Ve buradaki bazen tercüme kitaplarına bakıyoruz. Buradaki delilin diğer karşılığı dilalet değil de Türkçe'de delalet diye yazıyorlar. Halbuki Arapça'da Delalet değildir. Delalet buradaki delalet dedikleri zaman biliyorsunuz El dilale delil ve dilale münşeqka mined delil. Tamam mı? Dolayısıyla dilal Arapça'da dilele deniliyor. Türkçe kitaplarında baktığınız zaman tercümancı arkadaşlarımız veya ta kardeşlerimiz delalet diye yazıyorlar. Gerçekten bu büyük bir hata. Belki siz Türkçe kitaplarını okurken bunun farkına varmışsınızdır. Önünüze gelirse, gelir mutlaka bu konuyla ilgili gelir. Dolayısıyla delalet değil, delil. dilalet. Eddilal Arapçası delil ve dilale. Dalalet haktan ayrılmak yani satıklıktır, o dat iledir. Burada deldir, incedir. Biliyorsunuz yani Kur'an-ı Kerim'in veyahut Arapça'nın e, harfleri kalın olduğu gibi, kalın harfler olduğu gibi ince harfler de vardır. Kalın harfler Arapça el huruf ül incelere el-murakaka deniliyor. Ha, o zaman bu tür harflerde çok iyi dikkat etmek lazım. Daha önceden dediğimiz gibi bir kese ve bir fethayla bile mana değişiyor. Bir fethayla. Ve geçen dersimizde dikkat ettiyseniz e, şeyde abdestte değinmiştik. Vudu ile el-vadu yani bir ötreyle mana değişiyor. Vudu fiildir. El vudu suyun kendisidir. Dolayısıyla burada delalet derken o zaman sapıklık anlamına geliyor, delil anlamına gelmiyor. Demek ki üstün kelimelerin üzerinde olan üstünler veyahutta ötreler veyahutta kesreler manayı hemen değiştirebiliyor. Ve bu kelamcılar Arapça'yı gereği gibi Arap lügatını bilmediklerinden dolayı işte bu ayetlere mana verirken veya Allah Celle sıfatlarına yaklaşırken bu tür şeylerden dolayı ne yaptılar? Hataya düştüler. Onun için selef alimleri onlara reddiye olarak bu gibi burada mesela İmamü't-Temiyani yazdığı gibi ondan önce ondan sonra alimlerin yaptıkları gibi ne yapıyorlar? Onlara reddiye ve cevap verdiler diyor ki mesela el ilhadu Allah Celle Celaluhu'nun isimlerinde mail mey, maillik etmek yani ilhad yapmak. Örneğin bunlardan birisi tesmiyetil mahluk biha. Tamam mı? yani Allah bazı şahısları Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarıyla isimlendiriyorlar. Mesela örnek olarak verecek olursak diyor ki mesela Abdul Kelamın kulu. Kelam insanın kelamı olduğu gibi öyle değil mi? Allah Celle Celaluhu'nun kelamı da var. Ali Vesselam'ın da kelamı var. Kelam demek söz demektir. Dolayısıyla bir kişi Allah Celle Celaluhu'nun isimlerine nispeten isimlendirilebilir ama sıfatlarına nispet ederek isimlendirilmez. Tamam mı? Yani mesela Elhamdülillah Mesela Abdül Semih, Abdül Basir, Abdül Kelam, ama Abdullah, Abdurrahman, Rahman, Abdül İlah, bu tür şey yani. Genelde Allah Celle Ceyhan isimleriyle isimler. Onun için şahıslar, yani insanlar Allah'ın sıfatlarıyla isimlendirilmemesi lazım. Asıl doğru ol olması gereken şey budur. Abdül -Bas, Bas, zaten aynen diyor ki bu Allah Celle Ceyhan isimlerinden birisi değil ki. Basit sıfattır yani isim değildir. Ama bazı alimler almışlar yani kabul ediyorlar yani isim olarak. Doğrusu öyle değil. Ee, yani Abdülbasit tamam mı? Abdülsamet bunlar yani Allah Celle isimlerinden olmadığını. Ve burada diyor ki اَخْنَعُ الْاَسْمَاءِ اِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ melik بِمَلِكِ الْاَمْلَاكِ Tamam mı? Yani Allah katında en iğrenç ve en kötü isim. Tamam mı? Meleklerin meliki ismini taktıran kişiler. Ve geçmişte takıyorlar. Özellikle rafıziler. Tamam mı? Ee, mesela diyorlar ki e, şeyhlerin şeyhi. Meleklerin meleği. Hakimlerin hakimi gibisi. Ve bazen diyor ki Rabbul arba Mana itibariyle Rabbul Arbab'ta aslında bir sakınca yok. Ama diyorlar ki alimler bunu söylememek lazım. Tamam mı? Çünkü Rabb kelimesi müfred olarak insana vermek caiz değildir. Mutlaka nispet etmek lazım. Mesela Rabbul Beyt, Rabbul Dar, Rabbul Seyyara. Tamam. Rabb demek sahip demektir. Ey arabanın sahibi, evin sahibi, Rabbul Ba'ir mesela devenin sahibi. Ama Rabb bi-mufredihi ancak Allah'a söylenilebilir. Allah Celle Celaluhu Rab'tır. Ama desen ki... ...hâze Rabbun... ...bu caiz değildir. Ama desen ki... ...hâze'l-racul... ...rabbe beyt ...bu adam... ...bu evin sahibidir. Bunu söylemekte bir veis yoktur. Dolayısıyla... ...burada isimlendirilmelere de... ...çok dikkat etmek lazım. Kişi çocuğuna isim verdiği zaman... ...kızına isim verdiği zaman... veya hatta herhangi bir şeye isim verdiği zaman... Bu isimlerin isimlerin mu'taber isimler olması için dikkat etmesi gerekiyor. Hocam Malik veya Abdul Malik'te bir sakıncası yok. Abdul Malik. Malik. Çünkü Abdülmalik. Malik sıfattır. Evet. inşallah bu şeylere değineceğiz. Yani önümüzde hepsi bunlar var. Diyor ki ikincisi tecridul esma'i an maaniha. İsim, isimleri yani Allah Celle Celalühü'nün isimlerini gerçek manasından tecrid etmek edip ayrı mana vermek veyahutta ayrı bir mana ile Allah celle celaluhu muradına uygun olmayan bir manayla Allah'ın isimlerini manalandırmak. Kemeqaletü'l mu'tezile. Yani daha önceden değindim. Mesela mu'tezililer ne diyor ki? Semi'un bile sema Allah celle celaluhu işitiyor ama diyorlar ki onun işitme duygusu yoktur ve işitme duygusu yoktur derken ya diyor? Diyorlar ki mesela kulakları yoktur. Bunu söylemeye gerek yok ki. Allah celle celaluhu işitiyor, bitti gitti. Yani neden diyorsun ki sen burada semiun bi'l-sema. Burada ne yapmış olur? Bundan önceki anlattığımız hangi kısma girer bu? Semiun bi'l-sema. Ta'til. Ahsant. Ta'tile giriyor. Burada Allah celle celaluhu'nun işitme duygusunu burada ne yapıyor? Tatil ediyor. Veyahut Allah Celle Celaluhu'n işitmediğini. Yani i̇şitiyor ama işitmiyor. Mesela diyorsun ki bu adam Müslümandır ama Müslüman değildir. Bu iman etmiş ama iman etmemiş. Ne demek? Çelişki var. He, dolayısıyla burada yani Allah Celle Celaluhu işitiyor. Kendi şanına layık bir şekilde işitiyor. Bunu söylemek yeterlidir. Artık sen niçin yani insan gibi manalandırıyorsun? Çünkü diyorlar ki biz desek ki Allah Celle Celaluhu işitiyor... O zaman insanlar ile işitiyorlar? Diyorlar ki kulaklarıyla işitiyorlar. O zaman biz her Allah, Allah Celle Celaluhu kulak nispet etmiş oluruz. Yani ille de bir şeyin işitmesi ille de insanın kulağı gibi böyle daireli içerisinde kulağı diye bir şey yok ki. Yani Allah Celle Celaluhu kalemi yarattı ve kaleme diyor ki diyor ki yaz. Kalem diyor ki ne yazayım ya Rabbi? Dili yok, ağzı yok, kulağı yok hiçbir şeysi yok ama konuşuyor. Kim konuşturuyor bunu? Allah Celle Celaluhu konuşturuyor. Ama diyebiliriz hocam Allah'ın ağzı vardır. Ama nasıl olduğunu bilmiyoruz. Öyle diyebilir miyiz? Yok diyemeyiz. Yedir. Niçin? Çünkü Allah Celle Celaluhu bu kitabında bu tür şeylere değinmedi. Aleyhisselatü Vesselam da de değinmedi. Yedi, yed, Burada yed, zikredildi. Burada dediğimiz gibi yani tıpkı Allah Celle Celaluhu'nun iblise şey yaptığı gibi <gülüyor> tamam mı? Allah'ın Jar Allah'ın ismi caiz midir? Jar diye yazmışsın adı. Jar diye Jar Allah'ın ismi caiz midir? Caralla. Ne demek istiyor Aslında yani? İsimlerinde Onur isimler, değil, isimler isim koyuyorlar. Yemen'lerde Yok, varmış Şöyle, şöyle yazayım. Yani, artık varmış nasıl, varmış nasıl? Varmış. hani iyi olur. Bunu Neyse soru sorarken şey yaparız Dayan. onu alırız. <gülüyor> burada Mu'tezile diyor ki Semi'un bile sama. Alimun bile alim, Basirun bile basar. Yani Allah Celle Celaluhu görüyor ama gözleri yoktur. İşitiyor. Ama diyorlar ki işitme duygusu yoktur. Alimun biliyor. Ama bilmiyor. Çünkü deseler ki onların anlayışlarına göre Allah Celle Celaluhu görüyor. O zaman görüyor. E gözü olanlar görüyor. Ama sen burada yani görüyor ama görmüyor. O zaman sen burada Allah Celle Celaluhu'nun sıfatını sen tatil etmiş oluyorsun. Öyle değil mi? Tamamen kaldırmış oluyorsun. Dolayısıyla bu Allah Celle Celaluhu'nun muradına karışmaktır. Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarına karışmaktır. Allah Celle Celaluhu'nun ilmine karışmaktır. Allah Celle Celaluhu ayette, hadiste aleyhisselatü vesselam nasıl beyan etmişse o şekilde Ar-Rahman-ı Aleyhi arşi sebe bitti gitti istiva etti. Nasıl nasıl gitti nasıl çıktı nasıl indi? ya e Allah Celle Celalü gecenin son işte biri mesela dünyanın göğüne iniyor. Nasıl iniyor? Yani insan inerken diyor yerinden ne yapmış? Buradan kalktığın zaman şurada otursan sen yer değiştirmiş oluyorsun. O zaman biz buna inanırsak diyorlar. Haşa ve kelle. o zaman Allah Celle Celaluhu buradan yani mümkün mü bir yerden kalkıp ondan sonra başka bir yere girmesi? Diyorlar, gitmesi diyor. Diyorlar ki yok. Bu insanların sıfatları sıfatlarına uygun şeylerdir. Dolayısıyla Allah Celle Celal bu tür şeylerden münezzehtir. Yani sen burada Allah Celle Celalü madem ki bunu söylemişse, tamam mı? Sen de Allah Celle Celalü'nün söylediği gibi söyle. Ne arkaya git ne öneye, ne sağa ne sola. Allah Celle Celalü'tüp yani İmam Malik'in söylediği gibi istiva bilinmeyen bir şey değil ki. Yani bilinen bir şeydir mana itibarıyla. Ama nasıl Allahu alem bu Allah katında malumdur. Vallahi yarattığı birçok var gözü yok, Gözümüz kulağı yok, var. Yani şimdi Allah her ve kadir. Allah'ın mahlukat gibi mahlukata benzetmek doğru değildir. Yani Allah Celle Celalü istediğini konuşturur, istediğini diriltir, istediğini öldürür, istediğini istediği şekilde yapar. Ama İnsan her istediğini her istediği şekilde yapabilir mi yapabilir. yapamaz bu Allah Celle Celaluhu'nun şanına layık sıfatlardır dolayısıyla Allah Celle Celaluhu nerede süküt etmişse Müslüman orada süküt eder Allah Celle Celaluhu neyi nasıl konuştuysa Allah Celle Celaluhu'nun konuştuğu gibi konuşmak lazım yani fazla öne sağa sola arkaya gitmeye gerek yok fazla zigzag yapmaya gerek fazla mantık felsefe de yapmaya gerek, gerek yok <gülüyor> yani mesela burada bu ayet üzerinde adamlar çok duruyor. Deminki okuduğumuz ayette hani lima lima halaqtu bi yadayya. Yani Allah Celle Celalü ile diyor ki: "Kâl <gülüyor> ya Allah Celle Celalü de İblis'e dedi ki: "Ey İblis, "Ma mena'aka lima Ellerimle yaratmış olduğun varlığa secde etmeye seni alıkoyan nedir?" diye sorduğu zaman. Yani burada bizzat Allah Celle, Celle diyor ki lima halaqtu biyadiy diyor. Onun için diye nasıl olur? Nasıl olur ya Allah'ın elleri elleriyle yani ya parmakları var, tırnakları var. parmakları şöyle efendim eli şöyle. Bunu söylemeye düşünmemek lazım. Gerçek Müslüman bu tür ayetler, bu tür sıfatlar geldiği zaman Müslüman yani bu manaya zihnini şey yapmaması lazım. Allah Celle Celaluhu nasıl zikretmişse o o şekilde zikredilir ve geçilir. Diyor ki nefi fi esmaillahi ve huve sabirü Buna değindik biliyorsunuz. cehmiye fırkası yani Cembi Sıffan'ın oluşturduğu fırkanın bu konudaki inancı Allah Celle Celaluhu'nun isimlerin manasını inkar ediyorlar. Ve Allah Celle Celal'ın sıfatlarını da inkar ediyorlar. Mu'tezileler ne yapıyorlar dediğimiz gibi? Mu'tezile fırkası Allah Celle Celle isimlerini kabul ediyorlar ama sıfatlarını kabul etmiyorlar. Burada geldiği gibi. Semi'un bile sema, alimun bile ilm, basirun bile basar. Tamam mı? O zaman biz ehli sünnet vel cemaate mensub olan Müslümanlar Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatları Kur'an-ı Kerim'de ve Aleyhisselatü sünnetinde nasıl geçtiyse, nasıl manalandırmışlarsa biz o şekilde manalandırırız ve o şekilde inanırız. Kesinlikle bu konuda soru sormayız. Keyfiyet açısından nasıl olduğunu soru sormayız. Manasına da inanırız. Çünkü keyfiyeti Allah'a tafvid etmek gerekiyor. Allah Celle'ye sıfatları Allah'a tafvid et. Tafvid ne demektir? Yani Allah'a havale etmek. Allah Celle Celaluhun yükseliş şekli Allah'a havale ediyoruz. Bilmiyoruz. Görmedik. Allah bize belirtmedi. Biz de görmediğimiz için biz orada tanıtım yapamayız. Senin görmediğin bir şeyi tanıtman mümkün değildir. Tanıtabileceğin bir şeyi görmen gerekiyor. Nasıl tanıtacağız? Tanıtmak mümkün değildir. Dolayısıyla burada Allah Celle Celaluhun'un isim ve sıfatlarına yaklaşırken mutlak manada selef Alimlerinin geçtiği çizgide sağdaki ve soldaki çizgilere dalarsa o zaman ne olmuş olur? Şeytanın yoluna düşmüş olur. Tıpkı İbn Mesud'un anlattığı hadiste diyor ki: "Vale kulli sabili min haşeytan yedu iley. Her yol üzerinde bir şeytan var. O şeytan ne yapıyor? O yola çağrı yapıyor." <gülüyor> Dördüncüsü şeye kadar bitirelim şu şeyi. şurada duracağız inşallah dakikamız oldu. Tamam, şurada duracağız şunu 4.'yi bitirelim. Dördüncüsü eee Ne fi esmaillah ve hu sabilul cehmid bu konuyla ilgili de Ra'd suresinin 30. ayetini getiriyor Diyor ki "Ve hum bil rahmet onlar diyor Rahmen'i inkar ediyorlar. Ve hatırlıyorsanız Sira Allah Celle Celalühu'nun sire, yani Sira'tinde Hudeybiye anlaşmasında Allah Celle Celalühu Aliye Bismillahirrahmanirrahim ayetini yazdırırken besmele yazırrken kâf o zamanki müşrikler de dediler ki ve He yani Onlara yazdı, Ali'ye Biliyorsunuz Allah'a sallallahu aleyhi yazması, okuma yazması yoktu. Dolayısıyla Ali radıyallahu ta'ala. Onlar katipliği yaptılar. Dediler ki o anlaşmaya oturan şahıslar dediler ki Vallahi biz bu ismi ilk defa duyuyoruz. Biz böyle bir ismi bilmiyoruz. He, yani Ar-Rahman, Ar-Rahim ismini bilmedikleri için kendi onların aralarında e, devamlı söylenen, tekrarlanan, bilinen bir isim olmadığı için o ismi inkar ettiler. Ama Allah'ın ismini kabul ediyorlar. Allah Celle Celaluhu'nun rububiyetini kabul ediyorlar. Tamam mı? Allah Celle Celaluhu'nun yaratıcı olduğunu, ondan sonra rızık veren olduğunu, ondan sonra rızık verici, ondan sonra yaratıcı, öldürücü, bütün bu sıfatlara inanıyorlar. Yani Allah Celle Celaluhu'nun in rububiyetine inanıyorlar. Ama Allah Celle Celaluhu'nun uluhiyetine ubudiyetine inanmıyorlardı. Dolayısıyla burada ne, orada ne yaptırılan müşrikler? Allah Celle bu Rahman ve Rahim olan ismini inkar ettiler. Burada imam bunu örnek verirken, yani için bu ayeti örnek veriyor. Diyor ki, geçmişte müşrikler Allah Celle Celaluhu'nun Rahman ve Rahim sıfatını inkar ettikleri gibi çağdaş fırkalar da aynı bu şekilde anlayışlarına uygun bir şekilde heva ve heveslerine uyarak Allah Celle Celal'ın sıfatlarını inkar ettiler. Allah ismi Allah Celle, Celle biliyorsunuz en büyük Allah Celle, en büyük ismi Allah lafsıdır. İsmi'l A'zam derler. mi, <gülüyor> ilahiyet mi, Yok, aslında Allah kelimesi yani ilah ilahlıktan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama onlar yani Allah Celle isim olarak Allah'ın ismine inanıyorlar. Ama Mesela. He. Mesela e, mesela Abdul Mutalib oğlunun ismini yani Allah ses ismi, babasının ismini ne verdiler neydi Abdullah vesselamın babasının ismi Abdullah Abdul Muttalib'in oğlu ha, yani demek ki Allah Celle Cellu'un ismi aralarında var Kabe etrafında tavaf ediyorlar Kendilerine has ibadetleri var ve onlar diyorlar ki hiçbir zaman putlara tapmadıklarını asıl itibariyle Allah'a taptıklarını ancak biz çok günahkar olduğumuz için direkt Allah'la muhatap olamayacağımızdan dolayı Vastı. biz putları vasıta edinerek putlar vasıtasıyla Allah'a yaklaşacaklarını söylüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Onun için bir kişinin belki yüz sene taptığı bir mabudu vardı. Farkı, farkı Tuçtan, altından, mesela temirden, şundan, budan, hatta Ömer radıyallahu anh diyor ki sefere çıktığımız zaman diyor temirden şey yapardık kendimize diyor put yapardık diyor. Acıktığımız zaman hiçbir şey kalmıyor, çıkarıyoruz diyor. İlahımızı yiyorduk diyor. Bu İslam'ından sonra diyor iki şey aklına geldiği zaman bir hadisede ağlıyor, bir hadisede gülüyor. Ve bir gün böyle seferde giderken kendi kendine gülüyor. Bir de bakıyor, kendi kendine ağlıyor. Onunla beraber olan bir soruyu diyor ki, ya el yani böyle böyle Fark ettim. Acaba neden? Diyor ki... Gülüşümü soracak olursan diyor... Sefere çıktığımız zaman diyor... İşte diyor temirden... Kendimize put yapardık diyor. Seferde Ondan sonra diyor... Acıkınca diyor hiçbir şeyimiz kalmıyor... Çıkarıyoruz o putumuzu yiyoruz diyor. Burada diyor... Bir taş görüyorduk diyor... Ondan daha taş, güzel bir taş gördüğümüz zaman... ilk önceki taşı atıyor ondan daha güzel olan taşı alıyor ve o taşa ibadet ediyordu diyor ki akıllı olmamıza rağmen bu kadar akılsız davranıyordu davran yani akılsız davranıyordu demek istiyor tamam mı? akıllıdırlar ama yani akılları da bu tür şeylere ermiyordu <gülüyor> buradan demek istediğimiz yani as asıl etibariyle Arap müşrikleri gerçekten Allah Celle Celaluhu'nun rububiyet sıfatlarına ne yapıyorlardı inanıyorlardı ama uluhiyet sıfatına veyahut da uluhiyet tevhidine inanmamışlar. Ve hiçbir zaman da yaklaşmak istemediler. Onun için yani o zaman Allah Celle Celaluhu'nun sözüyle yani sen yani bir ilaha bir ilaha birçok ilah yerine mi tutuyorsun? Yani onlar mesela birçok ilaha bir tek ilah yapmak istiyorlar. Şey Allah Resulü Aleyhisselam demek istiyor ki onlar biz birçok ilahımız varken sen geliyorsun da bize sadece bir ilah olarak tanıtmak istiyorsun <Gülüyor> ve hepimizin hepimizin sadece ve sadece bu ilaha tapmamızı istiyorsun. Hocam bu tarafta diyor ki tesmiyetullah bimelem yusmi bihi nefsuhu. Kat'smiyet en-nasara lehu bil ab ve'l felesefe bil illetil faile. Hakikaten yani mesela Hristiyanlar Allah Celle Celaluhu'nun ne yaptılar? Baba, şey, Allah Celle Celaluhu'nun bir isim verdiler. Nasıl verdiler bu ismi? Hocam, Hristiyanlar. Hristiyanlar. He? Evet. Yani halbuki Allah Celle Celaluhu bu tür şeylerden münezzehtir. Yani insanların tenasül ettikleri gibi Allah Celle Celaluhu böyle sıfatlara sahip değildir. Kalkıp da Allah'a böyle bir sıfat, böyle bir sıfat vermek tabi küfrün ta kendisidir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'nun kendi kendine vermediği bir isimle Allah'ı isimlendirmek bu Allah Celle Celaluhu'nun hakkına tecavüz etmektir. Dolayısıyla bir Müslüman kendi çocuğuna bir isim vermek istediği zaman mutlak manada o ismin şerehi olup olmadığını araştıracak, ondan sonra verecek. Veyahut Yahutta Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatlarını konuşurken Allah Celle Celaluhu'nun muradına uygun bir mana olmadığı zaman o manayla ne yapmayacak? Vermeyecek. Veyahut Yahutta konuşmayacak. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatlarına yaklaşırken selef çizgisinden yaklaşmak lazım. Allah Celle Celaluhu Tanıştırdığı yerde tanıştırır, tanışmadığı, tanıştırmadığı yerde tanıştırmaz. Sustuğu yerde susar, susmadığı yerde susmaz. Yani konuştuğu yerde konuşur, sustuğu yerde susar. Allah Celle Celaluhu'nun sözü üstünde çıkmamak lazım. Veyahut da sözü önüne de gitmemek lazım. Ali Vesselam'ın sünneti de yine o şekilde. Beşincisi <gülüyor> ve sonuncusu olur inşallah. El-iştikâku minheke tesmiyetilmüşrikîn li-âlihetihim fel-üzze <gülüyor> minel-azîz ve min minel-mennân. He, Burada şimdi bizim Müslümanlara bakıyoruz. Biz ve özellikle Bangladeş'te, Hindistan'da, Pakistan'da maalesef değil, bu şekilde yanlış isimler veriyorlar. Demin ki daha önceden değindiğim gibi. Mesela e, burada çok Bangladeşli kardeşlerimizi görüyoruz. İsmi Abdül Kelam. Abdül Kelam. Abdül -Kelam. Kelam Allah Celle Celaluhu'nun sıfatıdır. Ama ismi değildir. Dolayısıyla sıfat isimden müştaktır. İsim sıfattan müştak olmaz. O zaman Müslüman Allah'ın ismine nispet ederek isimlendirilecek, isimlendirecek. Sıfatına değil. Sıfatına değil. Tamam mı? <gülüyor> Müşrikler işte bu e, fel'üzzet biliyorsunuz el'üzzet menat lat bunlar hepsi geçmişte salih insanlardır. Bu sanih insanlar vefat ettikten sonra yani öldükten sonra ne yaptılar bunlar? Tıpkı Nuh kavminde olduğu gibi. Bunların putlarını diktiler. Unutmasınlar. He, unutmasınlar diye. Ondan sonra zamanla işte şeytan bu toplumu bir dahaki toplumu yani bir toplumdan sonraki toplumu ne yaptılar? Ne yaptı onları? Bu putlara taptırdı. Tıpkı Nuh kavminde gibi. Nuh döneminde biliyorsunuz yani ilk şirk Nuh Aleyhisselatü toplumunda oluştu ondan önceki toplumlarda hiç şirk yoktu, hepsi tevhid üzerindeydi, dolayısıyla şirk oluştuğu zaman Allah Celle Celaluhu Resul gönderiyor ve bil ittifak Nuh'tan önce Resul yoktu hepsi nebiydi yani kimdi? Adem Aleyhisselatü Vesselam'a çocuklarıydı, <gülüyor> dolayısıyla burada Aziz isminden putlarına Uzza diye ismini verdiler, isimlendirdiler Ondan sonra el isminden de neyi verdiler? Menat ismini. Oradaki Menat'ı Mennan'dan müştak ettiler. Doğrusu bu değildir. Yani bu caiz değildir. Onun için bir Müslüman isim konusunda çocuklarına veyahut da başkasına isim seçtiği zaman mutlaka seçeceği isim Allah Celle Celaluhu'nun ve ve Selamın Kur'an'ı ve Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Vesselam sünneti ve Allah Celle'nin Kur'an cefesi içerisinde, içerisinde ne yapacak muhafaza ederek çocuklarına isim verecek ve yahut Allah Celle Celaluhu isim vasıflarını Allah Celle Celalühü'nün ve as muradına göre mana vermek Allahu alem ve sallallahu barakallahu nebiyina Muhammed ve ali ve sahbi